La robe pour Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özel. değerli açık radyo dinleyicileri Hayal Tacirleri programıyla bir kez daha karşınızdayız. ben Mahir İlgaz programı benimle birlikte yapan arkadaşım Canbindek balayından döndü. Evet. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Aslında haberler sen de belki uyarım saat sana ayırsak. <gülüyor> evet ancak biter belki ama bendeki haberler bu gündemdeki gelişmelerden bayağı bir uzak. Yani gerçek dünyaya dönmüş gibi hissediyorum kendimi. Bıraktığım dönemde Nasıl gerçek dünya? Gerçek dünya baya bir güvenlik kaygılarıyla kuşatılmış. Ee, mübarek Ramazanın ayının, ayının da başlamasıyla Acaba üslup yumuşayacak mı yumuşamayacak mı tartışmaları da var Görebildiğim kadarıyla <gülüyor> Ama e, Türkiye AB ilişkileri açısından çok somut bir gelişme olmamış Bıraktığımız evet. noktada ee, Şimdi telefon bağlantımız var İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doşan Doktor Çiğdem Nas bizlerle beraber Hocam merhaba Merhaba Nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Sağ bizler deyiz e, hocam e, yazarlığıyla beraber aslında AB üyelik süreci zaten uzun süreden beri e, sürüncemedeydi. Bayağı bir e, yavaşlamış e, gözüküyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem Türkiye-AB ilişkileri açısından hem de AB'nin kendi gündemi açısından e, gündem maddeleri nelerdir, neler öne çıkıyor bu dönemde? Evet. E, şimdi bu dönemde tabii en önemli gelişme herhalde e, Haziran sonunda yeni bir başlığın açılması oldu. E, çünkü hani İspanya dönem başkanlığında... 2 üç başlığın açılması bekleniyordu ama e, bu şekilde gelişmedi ve ancak bir başlık açılabildi. Ama en azından hani müzakere sürecinin devam etmesi açısından bu da önemliydi. Türkiye açısından da önemli bir başlıkta açılan, yani e, Türkiye açısından da özellikle e, tüketiciyle ilgili olarak, gıda kalitesiyle ilgili olarak standartların e, gelişeceği bir başlık. O yüzden... Bu olumlu bir gelişme oldu. Gündelik hayatımızı çok fazla etkileyecek başlık aslında pratikte değil mi? Evet, evet birçok yani kullandığımız sütten işte yediğimiz ete kadar bütün bu hani gıda zinciri açısından Türkiye'nin Avrupa standartlarını yakalamasını getirecek bir başlık. O yüzden de hem özellikle bu gıda sektöründeki çalışanların, yatırımcıların da yakından takip etmesi gerekiyor. Diğer bir gelişme tabii İngiltere Başbakanı'nın ziyareti oldu. Onun verdiği mesajlar Türkiye açısından önemliydi. Ama çok fazla da hani ses getirmedi. Türkiye'de AB süreciyle ilgili ümidimizi arttıracak bir gelişme de olmadı. Aslında söyledikleri oldukça önemliydi. Ama Türkiye'de herhalde bu AB'ye olan inanç biraz azaldığı için biraz bu konuda hani heveslerimizi biraz yitirdiğimiz için beklenen etki yapmadı ama önemliydi çünkü Türkiye'ye doğrudan bir mesaj verdi ve dedi ki İngiltere olarak biz Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz Türkiye'nin ve ben şahsen Türkiye'nin avukatı olacağım dedi Avrupa Birliği forumlarında. Bu da önemli bir şey. Yani hem İngiltere ile Türkiye'nin yakın işbirliği açısından hem de AB sürecinde İngiltere'nin yanımızda olması açısından. Ama tabii hani sonuçta Almanya ve Fransa'nın durumları belli, konumları belli. O yüzden hani sadece İngiltere'nin desteğini almak belki çok önemli değil ya yani da de çok belirleyici olmasa da yine umut verici bir gelişme oldu diyebiliriz. Evet hocam geçtiğimiz programda da aslında bahsetmiştik Cameron'ın ziyaretinden. Ben aradan geçen sürede çok önemli bulduğum gelişme. Cameron kendi ülkesine döndükten sonra da aslında açıklamalarını değiştirmedi. Benzer açıklamalar yaptı destek. Türkiye desteğiyle ilgili. Yani. Evet. evet Eleştiriler de aldı. Hatta evet. hani bu tip bir pozisyon aldığı için. Ama en azından Türkiye için onlu bir gelişme diyebiliriz. Onun dışında tabii Türkiye ile ilgili olarak yine Avrupa Birliği içindeki tartışmalar da devam ediyor. Ve son çıkan bazı makalelerde yani Avrupa'nın, Avrupa, Avrupa Birliği'nin aslında yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğu da söyleniyor. Yani özellikle genç nesilde Avrupa Birliği'ne yönelik inancın azaldığı, Avrupa Birliği'nin geleceğine yönelik Beklentilerin, umutların azaldığı da söyleniyor. Ee, belki bu bağlamda aslında Türkiye'nin üyeliği de önem kazanabilir. Ee, her ne kadar şu anda e, kamuoylarında da Türkiye yönelik bir e, kuşku olsa da... E, ...eğer Avrupa Birliği Türkiye'nin üyeliğini benimseyebilirse... ...bunu bir gelecek projesi olarak görebilirse... ...aslında hani Avrupa Birliği'nin e, geleceği açısından da bu açıdan önemli. Yani Avrupa Birliği'nin yeni hikayesinde Türkiye'nin bir yeri olabilir. Hikaye ee, e, kavramı... E, e, ...hocam... E... Çok aslında ilginç bir kavram değil mi? Yani i̇nsanlık hep hikayeler evet. üzerinden kendini konumlandırdığı için belki heyecan evet. duyulacak proje olması açısından AB'nin evet. kendini yeniden e, icat etme gerekliliği. Evet, yeniden evet, evet. icat etme. Yani şimdiye kadar birçok fayda sağladı Avrupa Birliği ama şu anda bu faydalar biraz sorgulanıyor gibi. Özellikle Mali Kriz sonrasında. O yüzden AB'nin kendisini yeniden yararlı yapması belki, yeniden insanlar için bir heyecan yaratması, bir gelecek perspektifi vermesi açısından önemli. Bu açıdan hani Yeni, yani çok da değişim yaşadığımız bir dönem olduğu için yeni şeyler sorgulanıyor, yeni fikirler ortaya çıkıyor. Yani bu çerçevede Türkiye de eğer kendini e, bu yeni sürece dahil edebilirse, yani Avrupa'nın geleceği için e, Türkiye de e, yeni bir vizyon üretebilirse, yeni bir katkıda bulunabilirse e, ortak bir gelecek olabilir ama tabii kritik bir ayrışma noktası. Yani Türkiye'nin de vizyonu farklılaşıyor. Özellikle bu işte eksen e, kayması tartışmaları çerçevesinde yani Türkiye'de e, Avrupa dışındaki diğer, diğer bölgelerde daha fazla aktif oluyor. Bu da hani dünya politikasıyla da uyumlu bir şey yani sonuçta normal bir şey ama Avrupa'yı da çok ihmal etmememiz gerek çünkü e, Avrupa'nın Türkiye'ye yani Türkiye'nin Avrupa'ya yapacağı katkılar olduğu gibi Avrupa'nın da Türkiye'ye verebilecekleri var, katkıları var. Hani böyle ortak bir vizyonu oluşturmakta aslında bugün başlayacak bir şey ya da devam eden bir süreci canlı tutmaya çalışmak için de böyle bir ortak vizyona ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet hocam bir de Avrupa gündeminde doğrudan belki Türkiye'yi ilgilendirmiyor ama yine de Türkiye-AB ilişkilerini veya genel olarak Avrupa'nın geleceğini etkileyebilecek tartışmalardan biri de bu burka yasa ekseninde evet. gelişen tartışmalardı. Bu son döneme damgasını vurdu. Bunları nasıl okumak gerekiyor hocam? Evet. Ee, yani bu bir süredir Avrupa'da olan bir şey. Hani biraz özellikle kültürel kimlikle ilgili tartışmalarda göç bir tehdit olarak giderek algılanıyor. Özellikle Avrupa içinde yaşayan göçmenlerin kendi kültürlerine devam ettirmeleri, bu özellikle Müslümanlar arasında mesela farklı giysiler giymeleri, kendi geleneklerini devam ettirmeleri artık belki eskiden daha fazla tolere ediliyordu ama artık giderek bir tehdit olarak da görülüyor. Bunda tabii hem Avrupa, yani diyelim yerli Avrupa nüfusunun giderek yaşlanmakta olması, kendi kendini yenileyememesi ve göçmenlerin daha hızlı bir şekilde göçmenler arasında daha hızlı bir nüfus artışının e, gözlemlenmesi de yatıyor. Yani Avrupa aslında hani bil, bilinen Avrupa'yı kaybetme endişesi içindir. Yani e, işte bugün mesela bir haber vardı. E, Hamburg'da e, her üç kişiden birinin göçmen kökenli olduğunu söylüyor. Yani Avrupa'da çok hızlı bir şekilde, özellikle Batı Avrupa hızlı bir şekilde değiştiği için belki bu değişim, kendi kültürünü kaybetme, e, işte İslam'ın giderek daha görünür hale gelmesi e, bir korkuya, bir de yol açıyor ve tabi bir siyasetçilerde Sarkozy gibi siyasetçilerde bu korkuları kullanıyorlar. Politikalarını bu, bu tür endişeler üzerine oluşturuyorlar ama tabii bunlar çözüm değil sonuçta. Hani yasakla bu tür bir sorun say yani, yani sorun olarak görüyorsa bu tür bir sorunun önüne geçmek mümkün değil ama şu an için belki seçmeni tatmin ediyor. Çünkü anketlere baktığımızda kamuoyunda da destek verildiğini görüyoruz bu tür yasaklara. Evet hocam şimdi e, Ağustos ayı içerisindeyiz. Malum Avrupa tatilde Türkiye'de de referandum telaşı var. Eylül'de referandum yapılacak. Arkasından yeniden yeni bir dönem başlayacak. Belki de işte e, başına kadar sürecek. Bu dönem için ümitli miyiz? Belçika dönem başkanlığında Türkiye'nin üyelik sürecinde bir ilerleme olur mu? Olmaz mı? Birazcık e, yani küreyi önümüze koyup bakacak olursak neler görebiliriz? Evet. evet. Ee, şimdi genel olarak hani Belçika... E Türkiye'nin üyeliğine çok sıcak bakan bir ülke değil. Ee, özellikle bu dönemde Belçika'nın kendi iç sorunları da var. Bu valonlar ve Flamanlar arasında. Ulusal birliğin devamına yönelik bazı sorunlar ve tartışmalar da var. Ama e, tabii Belçika'da e, sonuçta süreci... Tut, yürüyor şekilde devam ettirmek isteyecektir. Yani en az bir veya iki başlı açmak isteyecektir diye düşünüyorum. Önümüzde rekabet gibi, devlet yardımları gibi başlıklar var açılması muhtemel olan. Ama tabii burada da yine hem Avrupa Birliği yetkilileriyle bizim yetkililerimizin hükümetin ABGS'nin e, temaslarına e, bağlı e, gelişmeler ve Türkiye'nin e, gerekli yine e, açılış kriterlerini karşılamak için e, meclisten gerekli kanunları çıkarması gerekiyor. Özellikle devlet yardımları konusunda e, bu adımları atması gerekiyor. E, ben yine e, belli başlıkların açılacağını yani açılması muhtemel olan e, askıya alınmamış ya da veto edilmemiş olan başlıkların e, bir ya da iki tane açılacağını ama Kıbrıs'a olan bağlılıkta devam ediyor tabii süreçte. Tabii evet o da çok kritik. Şimdi e, yıl sonuna kadar önemli gelişmeler olması bekleniyor. Hatta e, Birleşmiş Milletler temsilcisi de bu konuda uyardı. Yani yıl sonuna kadar e, gelişme olmazsa e, biz temsilcimizi geri çekeriz gibi bir hı hı. demeç oldu. Ama tabi iki tarafında özellikle Hristofya'sında demeçlerine baktığımızda çok umutlu gözükmüyoruz. Bu alanda şöyle de bir şey var diye düşünüyorum. Yani Sadece Kıbrıs'ta liderler dışında ilgili tarafların da bu konuda daha fazla belki inisiyatif almaları, bu konuda kolaylaştırıcı bir rol oynamaları da gerekiyor. Türkiye ve Yunanistan mı hocam kastınız burada? Türkiye ve Yunanistan Avrupa Birliği. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri yani bu konuyla ilgili olan. Çünkü eğer bir diyelim beklenti yoksa ya da bir hedeflenen bir tarih olmazsa hani bu tür müzakerelerin tamamlanması biraz zor oluyor. O yüzden belki Kıbrıs'taki müzakerelerin bir sonuca varması aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle de yakından ilişkilendirilebilir. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde biliyoruz ki tek engel Kıbrıs değil yani en önemli engellerden biri ama bunun dışında da başka engeller var. Ama eğer Avrupa Birliği gerçekten Türkiye konusunda bir adım atmak isterse, bu konuda gerçekten samimi bir karara varabilirse, o zaman bu Kıbrıs konusunda da bence itici bir faktör rolünü oynayacaktır. Yani gerçekten Kıbrıs konusunda da tarafların daha istekli olmasını sağlayacak bir faktördür. Ayrıca bu işte doğrudan ticaretle ilgili, tüzüğünde kabul edilmesi bu alanda bir kolaylaştırmayı belki Türkiye'nin de bazı karşı adımlar atmasını kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz, biz aydınlattınız. İnşallah çok teşekkürler. <gülüyor> Ver, i̇yi çalışmalar. Görüşmek üzere. Sağlıcaklar. Evet. E... Çiğdem, Doçent Doktor Çiğdem nasıl açıklamaları bu şekildeydi. Ee, Kıbrıs konusu tabii önemli. Ee, başta, yani hani başlık açmaktan çok sık bahsediyoruz programımız evet. dahilinde. Ama unutmayalım ki hani Kıbrıs dolayısıyla, Kıbrıs sorunu dolayısıyla hiçbir başlığı geçici olarak kapatamıyoruz. Bu da şu demek yani, müzakere süreci uzadıkça e, tekrar tekrar uyum sağladığımız mevzuat alanlarına bile... Yeni e, mevzuat Oluştukça ABD uyum sağlamamız gerekebilir Yani e, bir arpa boyu Yol e, katelememiş olabiliriz Süreçin evet. sonuna geldiğimizde aslında Kıbrıs sorunu e, Çok da fazla süreçten Ayrılabilecek bir e, konu değil Baktığımızda. Kesinlikle yani Türkiye'nin de Bu e, Kıbrıs sorunu kapsamında bir rolü var Hem evet. Türkiye'den beklenenler var Hem de Türkiye'nin kendisine biçmiş olduğu bir rol var Dolayısıyla bu kapsamda önemli Adımların atılması gerekiyor Hani e, Sıfır sorun bağlamında geliştirilen dış politikanın bir parçası olmaktan ziyade Kıbrıs ayrı bir politika alanı olarak değerlendirilmesi gerekiyor ve Türkiye'nin bunu çözerek hem AB üyeliği sürecinde hem de Kıbrıs'taki Türk ve Türkiye vatandaşlarını düşünerek hareket etmesi de gerekiyor aynı zamanda. Dolayısıyla e, hani belki daha sonra üzerinde daha ayrıntılı olarak hı hı. durabiliriz. Bu, e, Çiğdem Hoca'nın anlattıkları arasında bir konu bu burka yasağı kapsamında işte göçmenlerin nüfusun artması ve e, Avrupa Halkları arasında bu rahatsızlığın artmasıyla ilgili örnekler vermişti Fransa'da enteresan bir gelişme var Bir girişimci Bir restoran açıyor Ve helal Üretim yaptığını söyleyerek bu restoran açıyor Kendisi Fransız, Müslüman değil Helal kesim uyguladığını Bu Bunun dışında Helal kesimin olmasının dışında da Yeşil teknolojiler kullandığını, işte daha çevreci bir üretim yapmaya çalıştığını, tüketimi daha çevreci yapmaya özendirmeye çalıştığını, hani en başından en sonuna kadar mümkün evet. olan en az tüketimle en fazla verimi vermeye çalışan bir sistem kurmaya çalıştığını söylüyor. Ee, i̇şte ileri gelen sanayi odası temsilcilerinden biri de ziyaretine gidiyor. Hem bu başarılı girişimden dolayı tebrik ediyor, hem de keşke bunun adını helal koymasaydın. ...başka bir şey koysaydım bu İslam konotasyonu birazcık rahatsız edici olmuş <gülüyor> şeklinde bir uyarıda bulunuyor kendisine. Ee, sanıyorum bu da hem Türkiye-Abi ilişkilerini hem de Avrupa'nın geleceğini etkileyecek. Kesinlikle yani bu baktığımız zaman belki insanlara çok yani soyut veyahut yani biraz hikaye gibi geliyor bakılında aslında öyle değil bu konuda bir örnek vereyim hani eski Çekoslovakya devlet başkanı Vaklav Havel'in e, ve ünlü tabi oyun yazarı Vaklav Havel'in bir e, açıklaması bir, bir sözü var burada e, devletler ve arasında barış e, işbirliği e, barış ve işbirliği sadece kim olduğunu bilen kişiler. ...toplumlar arasında gerçekleşebilir diyor. Yani bu kim olduğunu bilmek konusu çok önemli. Yabana atılacak bir konu kesinlikle değil. Ee, baktığımızda da aslında AB'de bugün... ...Tidem Hoca'nın söylediklerinden de yola çıkarak... ...bir kendini yeniden icat etme... ...bu yaşlanan yerli AB nüfusunu yerine... ...bir şeyler koyarak yeniden bir kimlik üretme çabası var. Ee, umarız bu çaba 20. yüzyılın başında yaşanan... ...kimlik değiştirme girişiminden daha başarılı olur... ...daha kozmopolit bir ve başarılı bir sonuçla karşılaşırız. Evet, Çiğdem Hoca Avrupa Birliği'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var dediğinde... ...benim de aklıma Benedict Anderson'ın Muhayyel Cemaatler... ...bu çok meşhur evet. çalışması gelmişti. Yani tabii bir cemaat... Tabii, abinin yürütmek, kendisinin bir muhayyel cemaat, cemaat olduğunu unutmamak gerekli. Evet yani bunun içinden tekrar bir cemaat hayal etmek... bahsettiğim riskleri beraberinde getiriyor Hı. olabilir. İstersen bir şarkı arası verelim ondan sonra devam ederiz. Tamam. Jam, Paul Valer'ın eski grubu The Cem'den, That's Entertainment i̇şte bu eğlence isimli parça geldi. Bu parçayı da e, tüm e, şehirde kalıp bizi dinleyen dinleyicilerimize adayalım. Öyle e, biraz isyankar bir yaz parçası aslında. E, bizden Tüm şehirdekilere sıcağa çekenlere gitsin. <gülüyor> evet e, en son evet, biz de sıcağa çekmeye devam edelim o zaman burada seninle beraber. Kıbrıs'ta kalmıştık istersen onu kapatıp öyle devam edelim. Evet. E, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Steve Vanakera ile 11 Ağustos'ta dün bir araya gelmişti. E, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Avrupa Birliği için Kıbrıs'tan taviz vermeyiz şeklinde bir açıklama yaptı. Ben bu tür açıklamaları belli bir yere bir mesaj olarak algılıyorum. Hani hı hı. genel olarak kamuoyuna veya Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine yönelik değil de belli bir kesme, belli yönelik. bir kesme, spesifik bir mesaj olarak. spesifik bir mesaj. Bana da öyle Veya geliyor. öyle algılamak istiyorum çünkü hani. aynı şekilde ve ben, benim için de şey geçerli çünkü hani ee, Kıbrıs'ın yani şu aşamada Güney Kıbrıs olarak. Ee, Türkiye görüyor ama hani Kıbrıs'ın AB üyesi olduğu yani birlik üyesi olduğu bir durumda e, taviz vermemek veyahut bu, yani öyle bir görüş olsa bile böyle bir açıklama yapıp e, açıkça cephe pozisyon almak e, yani çok çözüme yönelik gelmedi bana ben de senin gibi bir spesifik kesimlere yönelik mesajlar olarak algılamak istiyorum. Bir de Türkiye'nin dış politikada ürettiği temel söylem şudur yani Birleşmiş Milletler kapsamında bir müzakere süreci üretiliyor. Buna hiç kimsenin müdahale etmemesi gerekir. Bu daha çok Avrupa Birliği'ne ve Fransa'ya Almanya'ya söylenen bir şeydir. Hı hı. Dolayısıyla tamam Türkiye bir taraftır bunun içerisinde ama yine de bu müzakere sürecine say göstermişti. göstermekte i̇şte garantörlük anlaşması kapsamında Türkiye kendisini her zaman e, her şeyi söylemiyor bu gibi, bu gibi bir kendi söylemlerinin dışında e, gördüğü yıllar boyunca görmeye de devam ediyor belki de. Evet. E, Kıbrıs için Çidem Hoca'nın da dediği gibi yıl sonuna kadar bir gelişmeyi artık ümitle Hı -hı. bekliyoruz. E, bu komik Ümidimiz komik... azalıyor ama yine de beklemeye devam ediyoruz. Evet, yıl sonunda biz geleneksel olarak 2011 AB yılı olsun <gülüyor> demecimizi veririz. Yani. Eh, hayırlısı diyelim şimdiden. E, Belçika dışı. İşleri Bakanı Sivan Akere ile görüşen sadece Davutoğlu değil de baş müzakereci Egemen Bağış da görüştü. Egemen Bağış da yine görüşme sonrasında bir açıklamada bulundu ve ayrıcalıklı ortaklık teklifi bir hakarettir dedi. Evet aslında bu yeni bir şey değil yani. Egemen evet. Bağış göreve geldiğinden beri her platformda bu görüşünü yineliyor. Ve sanıyorum bu görüşte aslında aslında ABD'de de kabul gördü. Uzun süredir ayrıcılıklı ortaklık adı altında bir e, teklif gelmiyor zaten Türkiye'ye dikkat edersen. Yani, Acaba ondan da mı vazgeçtiler? Vallahi <gülüyor> <gülüyor> olabilir. E, herhangi bir isim konulmuyor e, evet. buna. Yani Türkiye'nin işte sıkı bağlarla bağlanması vesaire gibi zaten var olan dokümanlarda mevcut kullanılan ifadelere dönüldü. Her zaman olan şey. Evet yani ayrıcılıklı ortaklık gibi e, sanki ayrı bir teklif yapılıyormuş durumda. E, şeyi veren, görüntüsü veren demeçlerden vazgeçildi biraz. Yani bunun Türkiye'de çok tepki yarattığı anlaşıldı ama e, içerik olarak değişiklik yok aslında yani o her zaman e, özellikle e, Almanya ve Fransa'nın şu andaki politikaları içerik olarak yargıçlıkta ortaklığa yönelik hatta şu anda aslında senin dilinde doğru ona da onu da <gülüyor> e, onu da istemiyorlar. Ufukta onun da görünmediği bir pozisyonda diyebiliriz. Evet, e, birazcık şeyin dışına çıkarsak yapılan açıklamaların Türkiye AB ekseninde biraz daha küresel bir şeye gidecek olursak eee Bona dönmek gerekecek. İklim, i̇klim, tartışma. iklim evet, tartışmaları, iklim tartışmaları AB'ye rol... oldu geçen hafta. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ee, ama genelde konuşalım. Yani <gülüyor> hiçbir şey olmadı demek hani e, olmayanın da bir önemi var tabii burada. Hı hı. E, aslında Kopenhag uluslararası iklim politikaları açısından çok büyük bir felaket oldu. Yani e, biraz da şundan Kopenhag çok fazla beklenti yüklendi. E, her şeyin orada çözüleceği beklentisiyle gidildi. Hiçbir şey çözülemedi. Kaldı e, tamamen e, uluslararası soruna uluslararası ve işbirliğine dayalı bir çözüm bulma. E, ...ihtimalini çok zayıflattı bu. Yani şu şekilde zayıflattı. E, kendi aralarında devletler... ...gruplara bölündü ve o gruplar işte... ...zengin devletler... işte ...sorunla en fazla etkilenecek... E, ...sıcak... E, tur, ...iklim... E, ...ülkeleri, ada ülkeleri, küçük ada ülkeleri... ...ve gelişmekte olan ülkeler... ...Çin, Hindistan vesaire gibi... ...bunların kamplara bölündüğü ve bunların kendi aralarında... ...farklı farklı pozisyonlar aldıkları bir... E, ...görüntü ortaya çıktı. E, bon tabi... E, bu sene Aralık ayında yapılacak Kankum'daki COP16, 16. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'ndan önceki büyük hazırlık toplantısıydı. Bond'a yeni seçilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Christian Figueres'in bir açıklaması oldu. Bond'aki görüşmelerde taraf ülkelerin tencere belirleme konusunda büyük aşama kaydettiğini ama e, yemeği yapmak için e, diğer e, içerikleri e, diğer muhteviyatı bekledik. Evet beklediklerini hatta tencerenin de tam şeklini be bekli olmadığına dair yani aslında hiçbir ilerleme kaydedemedik anlamına gelen evet. bir e, konuşması oldu. Ha, o dört sayfalık konuşmada kısaca yani hiçbir şey yapamadık diye. Evet tabii zaten dikkat edersin böyle e, şey satır araları da bayağı geniş genişti o dört sayfa dedik ama. On <gülüyor> sekiz punto falan. Evet on sekiz punto satır araları iki buçuk. E, <gülüyor> yani pen, tenceresiz yemek olmaz tabii onda. E, evet Atabak ama yani hani görünen o ki en azından şu anda iklim değişikliği e, görüşmelerine en azından UNFC e, kapsamında bir çözüm çıkma olasılığı giderek azalıyor. Cancun'da da... E, Kopenhagen tersine hiçbir beklenti yok belki. İşte Eylül ayında Cenevre'de ve New York'ta Birleşmiş Milletler yüksek düzey, high level <gülüyor> görüşmeler yapılması öngörülüyor. Bunlardan ne sonuç çıkacak bilemiyoruz tabii şimdiden kestirmek imkansız. Ama sürede azalıyor. Yani iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve kritik seviye olan iki derecenin altında tutmak için... Bir uluslararası anlaşma gerekiyor ve bunun için insanlığın süresi de giderek azalıyor. E, kaldı ki iklim değişikliğinin çok sonra ortaya çıkmasını beklediğimiz etkileri bugünden görülmeye başladı. Örneğin e, son Pakistan'da yaşanan sel felaketi evet. Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre dünyada son yaşanan 3 felaketin toplamından daha büyük etkilere sahipmiş. Bunların içinde Haiti depremi de var. Hatırlatalım çok, çok çok ciddi bir evet e, yani şu ana kadar rakamlar e, 2000'e yakın insanın öldüğünü tabi bu ulaşılabilen sadece rakamlar evet e, ve e, 11 milyona yakın insanın çok ciddi şekilde etkileneceğini e, gösteriyor bu felaketten. AB'nin de bunun içinde bir rolü var. AB hep iklim değişikliği konusunda kendine küresel bir lider olma rolü bir işte. Hep bu yönde söylemler veriyor ama AB de kendi içine bölünmüş durumda. Yani. Hani Doğu Avrupa ülkeleriyle evet. Batı Avrupa ülkelerinin... Yeni üyeler. Yeni üyelerin öncelikleri çok farklı ve bundan dolayı da istikrarlı ve... Belki de tutarlı bir politika oluşturamıyor haberi kendici. Yani en azından oluştursa bile bunu çok fazla altını çizemiyor, liderlik edecek kadar öne çıkamıyor diyebiliriz. Evet, yani tüm bunları konuşurken aklıma geldi sürpriz bir soru olarak belki bunu şey yapabiliriz. Aralık ayında çevre başlığı açılmıştı Türkiye-Arpa evet. Birliği arasında. Hani bunu da göz önünde bulundurursak bütün bu bahsedilenler Türkiye ne yapıyor? Türkiye'nin bir hedefi var mı yoksa gelişmeleri izlemekle mi yetiniyor? İklim konusunda. Evet. Türkiye geçtiğimiz ay e, strateji ...ve eylem planı konusunda... E, ...açıklamalarda bulundu ama... <gülüyor> ama ...tabi... E, ...beklenen seviyede değildi bunlar... ...son derece silik bir açıklamaydı... ...yani Türkiye'nin e, görüşü... ...Türkiye'nin görüşü... E, ...şu anda... E, şey yönünde yani biz tarihi sorumluluğumuz bu konuda çok az ve dolayısıyla hmm. buna uygun pozisyon alacağız şeklinde. Ama tabii artış oranları falan pek göz önüne alınmıyor diyebiliriz hani Her emisyon artışıları korkumaya devam ediyor. Evet, bu bana hep şeyi hatırlatıyor olimpiyatlar için başvuruda bulunmuştuk Türkiye olarak 2006 olimpiyatları için işte ziyarete geliyor şey ekipler yeterli stat yok deniyor Türkiye'ye. ...Türk yetkililerin cevabı da siz olimpiyatı verin... ...biz tadı yaparız. Tabii, evet. <gülüyor> e, son olarak bu AB vergisinden de biraz bahsedebiliriz. Çok Avrupa ilginç bir girişim. Şimdi AB'de... Konusunda... E, ...doğrudan Avrupa Birliği'nin... E, ...vergi toplaması... ...çok tepki toplayan bir... E, ...aslında fikir uzun süreden beri. Çünkü AB'nin hani... ...devletleşme... E, sürecindeki Belki de son adımlardan biri olarak görülüyor vatandaşlar arasında ve çok ciddi tepki topluyor Hı. ama e, AB'nin artan gelirleri ve e, bu 27 üye devletin oluşturduğu havuzda e, bütçe oluşturmanın yar, yarattığı sıkıntılar böyle bir fikri e, tekrar kuvvetlendirdi en azından komisyon açısından ciddi karşı çıkışlar var ama İspanya gibi de destek veriyor mesela bunu ilginç bir Hı. şekilde. Yine bir bölünme var üye evet, devletler arasında. Evet bölünme var üye devletler arasında. Bu belginin tabii mekanizması e, tam olarak belli değil. İşte karbon ticaretinden kesilecek yapılacak kesintiler e, işte... Havacılık, Havacılık vergisinden vergesi yapılacak olabilir. kesintiler gibi çeşitli e, mekanizmalar öneriliyor ama e, şu anda tabii senin dediğin gibi hani bir kamplaşma var ve henüz somut bir şey yok bu konuda da. Evet Avrupa Birliği ve Türkiye A.B ilişkilerinin tatilde oldu dönemde e, son gelişmeleri birazcık toparladık. Neler olup neler bittiğine baktık. E, biz ümidimizi korumaya devam edeceğiz. Tatilden çıkmak ümidiniz. Evet. <gülüyor> Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.